Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyhellezine amenu la tettahidu aduu ve aduukum auliyae teqluna ileyhim bilmewaddeti ve kad ve kad keferu bima caakum minel hak. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تصدون إليه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 إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومن مِنْ تعبدون من دون الله إن براء منكم ومن ما تعبدون من دون الله إن فضلكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا Abden hatta tu'eminu bilallahi wahdah, illa qaul ibrahim li abi la astawfirna laka wa ma amlik laka min allahi min shay. Rabbana alayka towkelna wa İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır.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 bir sevgi ve yakınlık kurar. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah gafurdur, rahimdir. La yemhâkunullâhu anillazîne lem yuqâtilûkum fil dîni velem yuhricûkum min diyârikum en velem yuhricûkum min diyârikum en teberruhum ve tuqsikû ileyhim. İLLALLAHE Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden yurdunuzdan etmeyen kafirlere gelince, Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden menetmez. Çünkü Allah adil olanları sever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 فَإِن تَحْنُوهُنَّ نَ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلٌّ لَّهُنَّ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تنسفوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 وَلَا يَعْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ اَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ فَبَا يَعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ey Peygamber! Mü'min hanımlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak,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 sen de onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan ah dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Ya eyyühellezine amenu, la tetevellau kavmen gaziballahu aleyhim. Kad ye'isu minel ahireti kema ye'ise l min ashabil kubur. Ey iman edenler!